Şer'i hükümlerin delilleri dört kısımdır. Helal ve haram hususunda şer'i delillerin birincisi, ile hiçbir ihtimali olmayan, Kur'an ve mutevatir hadislerde apaçık olan delillerdir. Bu delil emredici ise farzı, yasaklayıcı ise haramı tespit eder. İkincisi, varlığı şüphesiz fakat ile muhtemel olan ayet ve hadislerdir. Üçüncüsü, Haberi ahad gibi varlığı zanni, delâleti katî olan delillerdir. Zannı ifade ettiği için, bu son iki kısım delil, emir ise vacibi tespit eder, nehi ise tahrimen mekruhu ispat eder. Dördüncüsü, Sübut ve delaleti zannî olan birçok manaya muhtemel haberi ahat gibi delillerdir. Bu emir ise müstahap ve mendubu, nehi ise tenzihi keraheti tespit eder. Bina an aleyh deliller, ayet, hadis, icma ve kıyas olmak üzere dört kısımdır. Yani İkinci, üçüncü ve dördüncü deliller ya icma ile veyahut kıyasla bilinir. Kat'iyyü delale ve kat'iyyü subut olan farzı inkar eden kafir olur. Namazın farziyetini, zinanın haramlığını inkar etmek gibi. Terk eden, asi ve günahkar olur. Yani, Ahirette muvakkat cezaya müstehak olur. Farzı işlemekte, haramı terk etmekte sevap kazanılır. Diğer kısımları, yani vacibi yahut sünnetin varlığını inkar eden, mesela vitir namazı yoktur diyen kafir olur. Vardır, vacip değildir diyen, hafife almazsa kafir olmaz. Çünkü küfrü icap ettiren, inkar, red, hafife alma, istihlâli masiyet, alaya alma olmak üzere beş, yahut red, istihfaf, alay olmak üzere üç kısımdır. La ilahe illallah diyene, başka bir suretle küfrü gerektiren bir şey olmaz.